Nefsimmiş meğer Yıllardır kendimi Güya tanırdım Sanık ben Yargıç ben Hep aklanırdım Şeytanı en büyük düşman sanırdım Ondan da beteri Nefsimmiş meğer Gönlümü hevaya kaptıran oymuş Şuuru şehvete saptıran oymuş Tutkuları Putlar yaptıran oymuş, En sinsi düşmanım, Nefsimmiş meğer. Övgü dolu sözlerine kanmışım, Kalbin temiz demiş, Gerçek sanmışım, Hakkı ancak zor günümde anmışım, içimdeki nankör, Nefsimmiş meğer. Öyle sevdirmiş ki dünyayı bana, Saraylar kurmuşum üç günlük cana, Heva heves denen çöplükten yana, Beni sürükleyen nefsimmiş meğer. Meyhane meyhane hayal kurmuşum, Çamurlu yollarda yalpa vurmuşum, Adresi hep münafıktan sormuşum, Koynumdaki yılan nefsimmiş meğer. Dalmışım her akşam cümbüşle meşke, Kalmamış dilimde riyadan başka. Bir kadehlik ömrü olan bir aşka, Beni kul eyleyen nefsimmiş meğer. Tutkuya döndükçe giyim markası, Yerde paspas olmuş haya hırkası, Kuşatmış kaleyi şeytan fırkası, içindeki casus nefsinmiş meğer. Ne kadar soyarsa insan bedeni, O kadar olurmuş güya medeni, bu afyonu bir çağdaşlık nedeni Diyerek yutturan nefsimmiş meğer İkbal korkusuyla kıstırmış beni Kur'an kapısına küstürmüş beni Zulüm karşısında susturmuş beni Nefsimin zalimi nefsimmiş meğer Namaza bayramlık fetvası veren Kullukta mevlidi yeterli gören, Farz dururken nafileyi gösteren, Dalalet rehberi nefsimmiş meğer. Ağzım bağlı güya oruç tutmuşum, Haramları gözlerimle yutmuşum, Seher vakti yorgan döşek yatmışım, Secdeye musallat nefsimmiş meğer. Bağ bahçede hasat vakti gelince, hesaplar yapmışım inceden ince, lakin Allah için zekat denince, elimi bağlayan nefsimmiş meğer. Vermişim ne cömert desinler diye, üç beş çürük çarık güya hediye, arkasından dilenmişim metiye bu alkış delisi nefsimmiş meğer. Komşuda katık yok, ben tok yatmışım. Tembel demiş, gıyabında çatmışım. Şefkat dersi vermiş, nutuk atmışım. Bu sahtekar maske nefsimmiş meğer. Kur'an ehli görmüş küçümsemişim. Üstelik cüretle yobaz demişim. Nice kul hakkını böyle yemişim. Oysa gerçek yobaz. Nefsimmiş meğer